Çernobil nükleer kazasının yıl dönümüne 49 gün kaldı. Hükümetler Arası İklim Değişikliği paneli IPCC'nin 2007 tarihli raporunu güncelleyen yeni çalışması yayınlandı. Çalışma, iklim değişikliğinin insan aktiviteleri sonucu ortaya çıkan sera gazından kaynaklandığını bir kez daha ortaya koydu. Çalışmada her kıtada okyanus içi ve üstü sıcaklık ölçümleri yapıldı. Ayrıca daha önce yapılan 100 bilimsel çalışmadan da yararlanıldı. Sonuçlar okyanusların ısındığını gösteriyor. Ayrıca buna bağlı olarak da buharlaşma ve tuzluk oranının yıllar içinde arttığı da ortaya çıktı. Ayrıca ortalama sıcaklıkların 1980'den bu yana en az 0.5 derece arttığı her 10 yıllık sıcaklık artışının en az 0.2 derece olduğu da çalışmanın sonuçları arasında. Bu arada tabii ki buzullar da erimeye devam ediyor. Dünya artık Alaska'daki çıkış buzulu adı verilen buzul için fazlasıyla sıcak. Çıkış buzulu diğer buzullar gibi geçtiğimiz 200 yılda 4 kilometreden fazla eridi. Alplerin en geniş buzulu Aleç buzulu da 150 yıldır küçülmeye devam ediyor. İsviçre Buzul Takip Ağı 2008'de 79 İsviçre buzulunun hızla küçüldüğünü açıkladı. New South Wales Üniversitesi'nin araştırmasına göre ise eriyen buzullar nedeniyle deniz seviyesi yılda 1.2 milimetre yükseliyor. Bu da 2100'de denizlerin 55 cm yükselmiş olacağını gösteriyor. 2100'ün sonuna kadar deniz seviyesinden 5000 metre yüksekte olan buzulların yok olacağının da altı çiziliyor. Pew Çevre Grubu tarafından finanse edilen ve onlarca bilim insanı ile ekonomistin katkılarıyla hazırlanan rapor, buzulların erimesinin maliyetinin ortaya koyan ilk çalışma oldu. Rapora göre buzulların erimesinin küresel tarım, emlak ve sigorta sektörüne zararı 2050'ye dek en az 2.4 trilyon dolar olacak ve 24 trilyon doları da bulabilecek. Raporu hazırlayanlardan ekonomist Evan Gondstein, kuzey kutbunun dünyanın kliması olduğuna değindi. Dolayısıyla klimamız bozulmak üzere. Eriyen buzullar deniz seviyesini yükseltecek, sellere ve aşırı sıcak dalgalarına neden olacak. Rapora göre şu anda bu olayların dünyaya yıllık maliyetinin 61 ila 371 milyar dolar olduğu açıklandı. Buzulların erimesinin tüm faaliyetlerin doğrudan etkilerinden daha tehlikeli olması ise eridikçe atmosfere yayılan metan gazı. Metan gazı iklim değişikliğinde karbondioksitten 21 kat daha etkili. Tam da bu noktada korkulanın gerçekleştiğini gösteren başka bir çalışma yapıldı. Alaska Fairbanks Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, Sibirya'nın uzun yıllardır donmuş deniz yatağından büyük miktarlarda metan gazı salımı gerçekleştiğini gösteriyor. Zaten bunu dışarıdan da görmek mümkün. Çünkü suyun üstünde çıkan metanın kabarcıkları var. Araştırmaya göre Sibirya'nın deniz yatağından yılda 8 milyon ton metan gazı atmosfere yayılıyor. Oysa ki bilim insanları bir yılda tüm dünyadan atmosfere yayılan metan gazı miktarının tamamının Bu kadar olduğunu sanıyorlardı. Çalışma için Doğu Sibirya'da 5 bin alanda 2003 ila 2008 arasında ölçümler yapıldı. Şu anda Kuzey Kutbu'nda metan gazı yoğunluğu son 400 bin yılın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. HES'lere karşı nihayet hukuki bir zafer. Rize İdari Mahkemesi İkizdere Vadisi'nde yapılacak hidroelektrik santrali projesinin iptali için açılan davada gerececiği yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bir şirket, İkizdere Vadisinde iki hes projesi yapmak için lisans almıştı. Üstelik çevre ve orman Bakanlığından olumlu çet raporu da verilmişti. Bunun üstüne İkizdere Derneği Başkanı Kadem Ekşi ve Halk tüm bunların iptali için idare mahkemesine başvurmuştu. Ekşi diğer hes projelerinin iptali için verdikleri mücadelinin devam ettiğini de bildirdi. Türkiye Su Meclisi yürütmek Kurulu üyesi Avukat Yakup Şekip okumuş oldu ise kararın emsal karar olduğunu söyledi. Çünkü verilen karar, nehir tipi HES projelerinin planlama aşamasında eksik işleyen süreci, uygulama sürecindeki yanlışlıkları, HESler için uygulanan ÇED yönetmeliği ve eksik olan mevzuat düzenlemelerini de değerlendiren bir karar. Mahkeme kararı, herkesin yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip olduğuna, Çevreyi koruma ve geliştirmenin devletin ve vatandaşların ödevi olduğuna vurgu yapıyor. Bu yalnızca İkizdere Vadisi için değil, tüm gezegenin geleceği için önemli bir karar. Siz de nükleer.greenpeace.org adresine girin, imzanızı atın. Rüzgar, güneş bize yeter diyen 1 milyon kişiye katılın. Yerel halkın rızasını alamamış büyük hidroelektrik santralleri olduğu gibi nükleere de hayır diyin. Çernobil nükleer kazasının 24. yıl dönümüne geri sayım devam ediyor. Son 49 gün. Sağlıcakla kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan Mesuna Ulgar Özes.